Elhamdülillah ve salatu ve selamü ala Resulillahi emma ba'd Şimdi bir arkadaş soruyor. Dur ilham nedir? Dinde yeri nedir? Ve ilham şeriatte delil olabilir mi? Yani şeriat kaynağı olabilir mi? Şimdi arkadaşlar ilhamın tanımı ehli sünnete göre şer'i terimde ilham Allah'ın sevcili kullarına Allah'a Halis, dua eden Allah'a, halis Allah'tan, ile Allah u Teala'ya ibadet edene bir yardımdır. İlham budur. Allah sevdiği kullarına yardım eder. O yardımın da çeşitleri var. İlham verir. Neye ilham verir? Doğru yolu göstermede. Bu ilhamdır. Mesela, genelde ilham kime gelir? Alimlere gelir. Yani asıl ilham alimler içindir. Nerede ilhamciler alimlere? Bir müşkületli konu. Tabi, ayet diyorsa bu halaldır. Hadis diyorsa bu haramdır. Burada ilhama gerek yoktur. Yüz tane ilham gelsin, halalı, haramı yapamaz. İmkanı yoktur. Yani ilham o şeytandan o zaman vesvesedir. Ama ilham nerede olur? Ülemeleri ihtilaf etmişler. Bunun racih olduğu mesele hangisidir? Bunda doğru yol, hakka daha yakın hangisidir? Burada... İhlaslı oldu. İhlasın kaderi doğruyu bulman lazım. Ne kadar Allah'a yakınıysan o kadar doğruya yakınsın. Onun için alimler her zaman, niye biz alimlere diyoruz sarının, alimlerin sözünü tutun. Çünkü alimler Allah'ın izniyle Allah'ın yolunda gidip Allah olara yol gösteriyor. Allahu Teala olara ne, ne yapıyor? Yol gösteriyor. Onun için alimler nefislerinden konuşmuyorlar. İhtihar ederken de bu iştihadi meselelerde Allahu Teala sevdiği kula halis olan kuluna doğru yolu gösterir. İlham budur. Mesela ihtilafli bir fıkhi mesele var. İhtilaf olmuş bir akide de mesela bir şüphe gelmiş. Doğrusu nedir? Allah bir alime ilham veriyor. O alim doğru yolu görüyor. Bu ilhamdır. Normal insana gelebilir. Evet gelebilir. Normal insana nasıl gelir? İçi tane alim var. Çizşine güzel edebiyat yapıyor. Ya Allah Allah ben hayret kaldım hangisine uyum ama ayrı ayrı şeyler söylüyor. Eğer sen sadık isen niyetinde Allah rızası için Ya Rabbi bana yolu göster Allah sana yolu gösterir. O göstermek işte ilhamdır. Allah kalbine bir ilham koyar o nedir sana yer sen bu adamın peşinden git. Hakikaten o adam da doğruymuş o zaman seni Allah sevdi yolu gösterdi sana. Bunun adı ilham oldu işte. İçi tene ticarete giriyorum. Hangisine gireyim? Eğer ben onu Allah rızası için ticarete gidiyorsan bu param hayırlı olsun, dinime, dünyama, ahireme faydalı olsun, Allah rızası için olsun, Allah beni yola gösterir. Bunu yap, ondan uzak dur. Yani bu hiç, bu ikisini, hiçbirisini yapma. Bu ilham oldu. İlham, Allah'ın sevdiği kula yol göstermektir. Onun için meşhur Şeyhül İslam bin Teymiye rahmetullahi aleyhi, diyor ki bazen mahpus hanede bazı meselelerde mahpushane en güzel halvettir. Hatta Şeyhül İslam diyor ki: "Bana düşmanım ne yapacak? Mahpushaneye koyacak beni. Bu benim halvetimdir. Sürgün yapacak. Bu benim siyahatimdir. Ne yapsa benim için ben çarlayım. Benim benim sermayem, benim cennetimdir. Benim çözkümdedir. Kur'an ve sünnettir." diyor. Beni bununla bıraksan sen bana bir iyilik yapmışsın. Onun için diyor mahpushanede bazı meseleler benim önümde tıkanırdır. Alimlerin sözünün altından çıkamıyoruz. Hangisi doğru? Dür sujde yapardım Allah'a. Dua ederdim. Sujdelere de ağlardım. Hatta bunu İbn İbnül Kayyim talebesi mahpushanede bunu anlatıyor. O da giderdir. İbnül Kayyim diyor biz kavga yapardık dışarıda birbirimizden. Hatta bizi tutsular, hakime götürsüler, desler bunlar, e, kavga yaptılar. Hacim bizi cezalandırsın. Caz Mahpushaneye girip gidip İbn Teymiye'nin İlminden faydalanırım. Subhanallah. İbni Teymiye diyor ki Allah rahmet eylesin. Diyor süjdede ağlardım. Ya muallime İbrahim'e allimni. Ey İbrahim'e dini doğru yolu gösteren İbrahim'in Rabb'ı bana yolumu göster. Bu meselede nedir? Diyor Allah'ın izniyle yan başımı kaldırmadan yol gösterilirdir. Yani sabah namazına kalkacaksın gösterilirdi Demek ki sadakat, ihlas İlhamın neyidir? Kaynağıdır. İlham çok güzel bir şeydir. Her musulman bu ilhamın saadetini keyfini yaşaması lazım. E biz buna belki yani ilham demeriz. Ne deriz? Kalbimin hissi deriz. Yani sonuçta aynen kapıya çıkıyoruz. Hissettim bu işi ey herli değil filan. İlhamla faraset nedir? Faraset var. Bir tane diyor ben farasetledim bu adam böyle değil. O da o da ayrı bir şeydir. O da ilhamın amcası oğludur desek tabir izdir. Yani ilham faraset nedir? Bir şeyi kalpten hissetmektir. Faraset teçi şekil olur. Bir antrenman yaparsın, insanları tanırsın tecrübeden kazanırsın. Bir de Allah vergisidir o farasette. Bir tane böyle baktın, geldi senin arkadaş oldu ya çözüm tutmadı mı dersin? Yen yani tecrübeden tutmadı. İşte hale çatından Duruşundan, konuşmasından çok insan görmüşüm ben. Böyle adamlar böyle olur. de çok güzel konuşuyor ama kalbinde bir çiğliği var buna karşı. Bir böyle kalbinde bir burukluk var buna karşı. O nedir? Ferasettir. Yani ilhamın bir cibi değilse yerleri ayrı değil. Ve his var. Kalbimde bir his var. O da bunlar hepsi aynen bunlar hepsi Allah'ın yardımıdır arkadaşlar. Allah'ın yardımı nedir? Kuluna yol göstermesidir. Bu da mümin içindir. Bu da asılda vahiy değil. Vahiy farkı nedir? Vahiy melek getirir vahiy Allah'ın emrini. Bu da vahiyden direkt değilse de vahiyden cüzlerin cüzüdür. Allah'ın yol göstermesidir. Bak Hazret Allahu Teala Hazret Musa'nın anasına vahiy etti. Diyor vahiyna ile ummu Musa. Musa'nın annesine vahyettik. E Musa'nın annesi peygamber değildir. Halenler diyorlar kadın peygamber olmaz. İcma var bunun hakkında. Ama o vahiy nedir? İşte ilham türündendir. Kalbini sağlamlaştırdık. Musa'nın annesi ağlamak istiyor, bağırmak istiyor, kaçıp çıkıp dışarı çocuğunun arkasından kaçmak istiyoruz. Allah Teala ona gelip bir daha kaçma diyor. Sabit kıl Allah'ın izniyle istiyor yapsın yapamıyor. Allah Teala onun kalbini sabit kılıyor. İşte bu türlü yardımlar sadece salih kulu olur. Bu salih kullardan da Allah, Allah bizi e, bu salih kullardan mahrum etmesin. Her zaman bu salih kullardan olalım ve bizi bu salih kullardan etsin. Bir de ilhamın Çinci sorunun ikinci, sorunu, ikinci şıkkı ilham kaynak olabilir mi? Hayır ilham kaynak olmaz. Yani zaten birinci cevaptan ikinciyi çıkartırız. Ama üzerine vurgulu konuşalım. İlham dini kaynak olmaz. Yani bana ilham geldi e, e, sabah namazını üç uçak kılın. Bu olmaz. İlham geldi 63 kere tesbih te, subhanallah demeyin 93 kere deyin. Olur mu? 94 deyin. 62 deyin. Olur mu? Olmaz. İlham dini değiştirmez. İlham sadece senin kaybolduğun yerde seni yolu aydınlandırır. İlham budur arkadaşlar. Çünkü böyle olsa Allah'ın dininde bir çetrefil olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben dini apaçuk bambayaz bir alana sizi bıraktım. Gecesi gündüzü gibidir. Yani diyemezsin ben valla o alanda geceden geldi. Her şeyi göremedim. Gecesi gündüzü gibidir. Gecesi gündüzü yoktur. Hepsi gündüzdür. Karanlık yoktur. La yezigu anha illa halik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor o yoldan o alandan kimse sapmaz, kimse aşağıya düşmez. İlla halak olanlar. Demek ki sen o alandan çıktın halaksın. O zaman Resulullah bizi apaçık yola bırakmış. Sırat-ı müstakim üzerine. İlhama ne gerek var? Yoktur. Ama ilham nerede devreye giriyor? Müşkülat olduğu tarafta. Şeytanın vasfası tarafında. E, alimlere gelir. Ki delilde racih mercuh meselesinde. Burada ne girer? İlham. İlham yol göstericidir. İstihara var mesela arkadaşlar. Mesela ben bir işe gireyim mi girmeyeyim. İstihara ederim allah Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor her şeyde Allah'a istihara edin. İstihara nedir? Allah'tan yol göstermeyi dua ediyorsun. Budur. Duası da var. Çürüşat namaz kılarsın. İstihara duasını okursun. Allah'ın dersin bu yol doğru mu? Doğrudaysa, doğruysa yolumu göster. Hüsnül Müslüm kitabında bu var. Bunu yaparsın. Ondan sonra Kalbin hangi yol doğruysa ona meyyal olur. Yani uyursun, bakarsın, bir rüya görürsün, yani kalbin e, farahlanır. Bu nedir? İstihar Bu da aynen kapıya çıkıyor. Hepsi nedir? İlham, vahiy, filan hepsi aynen kaynaktendir. Nedir? Halis, muhlis. Kullara nereden geliyor yardım? Rablarından. Bir de var mübaşşirat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübuvvet kesildi illa mübaşşiret kaldı. Mübaşşiret nedir ya Resulullah? Diyor salih rüya. Salih rüya da ilham cibbi bir şeydir. Allah'ın yol göstermesidir. Nübuvvetten bir cüzdür. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Nübuvvet 46 ise cüz biridir. Değişik rivayetler var. Maksat nedir burada? Maksat o da yol göstericidir. Yani sen bir rüya görürsün. Salih rüya o da yol gösterilir sana Demek ki ilham Vahiy e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl vahiyye geldi Sokakta yürürken mi vahiy geldi Resulullah'a Hayır Resulullah hazırlandı Çocukluğundan hazırlanıyordu Niye vahiy yaklaşırken Resulullah Garhire'de gidip halvete çekiliyordu İbadet ediyordu Garhire'de O ibadet nedir Halis kullanmaktır. Ya Rabbi bana yolumu göster. Ben neyin nesiyim? Milletim puta tapıyor. Dalalet için dediler. Hangisi doğrudur bilmiyor. Ama biliyor bu doğru değil. Biliyor bir Allah var bunları yaratmış. Ama yolu görmüyor. Resulullah bilmiyor yol nasıldır. Dedesinin yolu doğrudur biliyor İbrahim'in. İsmail'in. Ama nerededir nasıldır bilmiyor. Yola çıkamıyor. Elinden tutan yoktur. Bizimki gibi değil. Bizim hazır. Her şey var elhamdülillah bir günde e şimdi ne oldu allah Teala yol gösteriyor Cibril'den vahiy gösteriyor yol gösteriyor Gördük mü arkadaşlar ilham nedir Allah'ın sevdiği kula yol göstermez e biz peygamber değiliz Allah bize Cibril'i gönderemez ama o ilhamı gönderir bize o ilham nedir yol gösterir bize sen ne kadar Allah'a yakın olsan o kadar doğru yoldasın çünkü allah Teala elinden tutmuş senin bitmiş bir işin senin kimse kaydıramaz. Allah'ın şemsiyesi, çölgesi altına girdin, hiç şeytan bile zırh, zırktır, işlemez seni. Yeterçi halis olalım arkadaşlar. Halis olduk, bitti. Bazı bid'at fırkalar, dalalet ehli var. İlhamla hüküm değiştiriyorlar. İlhamla bilmem ne yapıyorlar. Bunlar hepsi batıldır. Bular İslam dinine yakışmaz. Tevhid dini bulara asıl da yok etmeye geldi. Ondan dolayı arkadaşlar biz bunlara aldanmayalım, bulardan da uzak duralım.